Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Renas Sayid Yılmaz'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Mahsa Vahdat ve Coşkun Karademir'in birlikte çıkartmış oldukları Endless Path isimli albümden dinleyeceğimiz türkülerle başlayacağız. Muazzam eserler bunlar. Bunlardan ilki Mahsa Vahdat'ın icrasından Sözler Celalettin Rumi'ye ait, bestesini ise Mahsa Vahdat ve Mahdi Teymori birlikte yapmışlar. Anonsun başında da belirttiğim üzere Endless Path isimli albümden Mahsa Vahdat'ın yorumuyla dinliyoruz Göster Yüzünü. Tibako gol be Aynı albümden Coşkun Karademir'in icrasıyla eserler var şimdi sırada. iki eser dinleteceğim sizlere. Bunlardan ikisinin de sözleri Yunus Emre'ye ait. Sözleri gibi müzikleri de çok etkileyici kanımca bu eserlerin. İlk dinleyeceğimiz Yunus Emre şiirini Çimen Yalçın bestelemiş. Şimdi Coşkun Karademir'den dinliyoruz. Ölmezem gayrı diğer adıyla ağla gözüm ağla. Yansın Canım Yansın Aşkın Oğudun Aksın Kanlı Yaşı Silmezem Gayrı Göğündüm Aşk ile Takip mızım gayri söyler aşık dili dend bunu yunuz aşık isem, isem ölmezem gayri söyler aşık dili. No. Uh -huh. Asra ve Coşkun Karademir'in Endless Path isimli albümlerinden bu hafta son bir eser paylaşacağım şimdi sizlerle. Sözler az önceki anonsta belirttiğim üzere yine Yunus Emre'ye ait. Besteği ise Erkan Oğur yapmış. Bunun ismi ise İşidin Ey Ulular. Işitmez, ne sarp zaman olur danışmen dokuru tutmaz derviş yolum göz etmez bu kögü ögü ne sarp zaman Temjen'in besteli olarak dinlediğimiz şiiri bugün de cari görünüyor. Özellikle de gitti beyler mürveti binmişler birer atı, yedi yoksul eti içtiği kan olusar ve helal haram karıştı, kazanç ziyan olusar dizelerinde anlatılan hal ve gidiş size de tanıdık gelmiştir sanırım. Şimdi sırada Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Reviş isimli albümünden dinleyeceğimiz de işler var. Bunlardan ilkinin sözleri derviş Hüseyin'e, müziği ise Mehmet Evren Hacıoğlu'na ait. Dinleyeceğimiz bu deyiş hurufilik etkisi taşıyor. Hurufilik bildiğiniz üzere 14. yüzyılda İran'da Fazlullah tarafından kurulan bir akım. Oldukça karışık bir mevzu hurufilik. Çünkü başta kalenderilik, bektaşilik, ahilik olmak üzere birçok farklı yolun içinde eriyip onları etkilemiş. Etkilerken de dönüşmüş ve farklı yorumlara kavuşmuş. Bu bir de üstelik sadece bizim coğrafyamızla alakalı olan kısmı. Başka coğrafyalar da söz konusu elbette. Bu sebeple karışık bir mesele haline gelmiş. Hurufilere göre bildiğiniz üzere tüm mevcudatın temelinde harfler var. Daha doğrusu vahdeti yani birliği simgeleyen ses harfler sayesinde kesrete kavuşuyor. Harfleri çözdüğünüzde Varlığın esasını da çözmüş oluyorsunuz. Hurufiliğin etkilemiş olduğu Alevi Bektaşi geleneğinde de böyle şiirlere ve deyişlere çokça rastlanıyor. Ama şunu da belirtmek gerek. Hurufilik özgün bir teorik yapıya sahip olmakla birlikte harflerin ve sayıların böyle değerlendirildiği çok farklı kültürler de var. Üstelik hem çok farklı kültürlerde hem de geniş bir coğrafyada çok eski zamanlardan beri karşımıza çıkan bir olgu bu. Bu da anlaşılabilir bir durum. En azından bana öyle geliyor. Çünkü insanın doğadaki düzeni, kozmosu kavrama isteği sadece bir merak meselesi değil. Aksine onun varoluşunun temelinde bulunan bir şey. Yani insanın varoluşunun temelinde bulunan bir şey. Çünkü insan önce içinde bulunduğu dünyayı bir düzen içinde algılamalı ki sonra kendisini bu düzenin içerisinde bir yere yerleştirebilsin. Aksi takdirde anlam inşa edilebilmesi ve insanın varoluşunu kurması pek mümkün değil. Bu sebeple insanın evreni anlama çabası her çağda karşımıza çıkıyor. Bunun çok çeşitli yolları olmuş. Kimisi efsanelerle, mitoslarla bunu gerçekleştirirken kimisi felsefi bir söylemi tercih etmiş. Çağımızda bilim ve belli ölçülerde sanat bu işleri yerine getirir oldu. İnsanlık tarihine baktığımızda ise evreni anlama çabalarından biri de harfler ve sayılar üzerine düşünmek olmuş. İşte hurufilik de bu çabalardan birisi. Hurufiliğin net etkilerini gördüğümüz, dinleyeceğimiz değişteki sözler hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum ama bu anons çok uzadığından şimdi sadece türkü anons edip sonraki anonsta bu meseleler üzerine birkaç şey söylemeye çalışacağım. Anonsun başında belirttiğim üzere Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Reviş isimli albümünden dinliyoruz. 2.3 Harf 2.3 Harf Alemler Bildi bir elif çekince yer göğü kurdu Mim Muhammed olup zahire verdi İlmi Cavidan'ı Fehmeyle gönül Mim Muhammed olup zahire verdi İlmi Cavidan'ı Fehmeyle gönlüm Cim dizildi anda Cebrail geldi Aynı Şah Merdan'ın Sırrını gördü Sinsel bana varıp Bir niyaz verdi Bilmi cavidanı Fehmeyle gönlüm mana var bir yaz verdi İ Ca pehme ile Son kemiil menzile yetti. Lamruk'u da durup gönül yedi etti. Yasin erenlere cevheri sattı. Yemici ayı danı. ile GÖNÜ Yasin erenlere cevheri sattı. İlmi Cavidan'ın Fehmeyle Gönlüm Derviş Hüseyin Bedecem olan Vav'ın seyranında Benim alan şu muhabbetinde Deryaya dalan İlmi Cavidan'ın Fehmiyle gönül Şem'u Habet'in de deryaya dalan yemiy cevidanı Fehmiyle gönül Denediğimiz değişin nakarat kısmında ilmi cevidanı Fehmiyle gönül dizesi var fark etmiş olacağınız üzere ilmi cevidan ebedi ilim demek. Ama bu anlamının ötesinde hurufiliğin kurucu metinlerinden olan ve Fazlullah tarafından yazılan Cavidanname isimli esere ve onun içeriğine atıf var burada. İlk dizedeki 2.3 nokta harf alemler bildi dizesi Hazreti Ali'ye atıfta bulunuyor. Çünkü Ali kelimesinin yazılışı 2 nokta ve 3 harften oluşuyor. Bir elif çekince yer göğü kurdu dizesi ise varlığa ve varlığın oluşa gelişine aynı zamanda bunu gerçekleştiren Allah'a işaret ediyor. Çünkü elif hem ilk harf olması hasebiyle evvel demek hem de dost doğru olması nedeniyle de müstakim anlamına geliyor. Daha doğrusu böyle yorumlanıyor. Ebced hesabındaki değerinin bir olması da vahdete işaret etmekte zaten. Ayrıca Kuruflilere göre Elif diğer tüm harfleri içermekte. Mim harfinin Hazreti Muhammed'e işaret ettiği zaten üçüncü dizede açık. Cim harfi ise karnında nokta bulundurması hasebiyle batına işaret ediyor. O sebeple Cebra ile birlikte anılmış burada. Kaf insanı kamil menzile yetti dizesinde geçen kaf harfi ise kibirden uzak olma ve yetinme halinin sürekliliğine işaret ediyor. Bu sebeple İnsanı Kamil'le yan yana anılmış bu harf. Lam ilgili de bir şeyler söylenebilir ama daha çok önemsediğim son kıtayla ilgili bir şeyler söyleyip sözü bağlamak istiyorum. Derviş Hüseyin'em, B'de Cem olan, Babın Seyran'ında benliğim alan dizeleriyle şu anlatılmak isteniyor kabaca. B harfi bedeni ve Adem'i simgeliyor hurufilere göre. B'nin altındaki nokta insanın başı ve ruhu anlamına geliyor. Ayrıca Hz. Ali'nin ''Ben B'nin altındaki noktayım'' şeklinde bir sözü var. Hz. Muhammed'e atfedilen ''Ben ilim şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır'' sözüyle birlikte düşünüldüğünde burada kast edilen şehrin vücut, kapının ise ruh olduğu yorumu yapılmakta. Ayrıca kapı anlamına gelen bab kelimesi de B harfi ile başlıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla Hazreti Ali şehrin kapısı yani B harfinin altındaki nokta olmakta bu durumda. Dolayısıyla B'de cem olan ruhu ve bedeniyle insan ilk dizede bu kastediliyor. İkinci dizede babın seyranında benliğim alan dizesiyle de o kapının eşiğinde durup onu seyretmenin nasıl insanı kendinden aldığı anlatılıyor. Buradaki kendinden geçiş aynı zamanda birliği idraka Yaklaşmakla da ilgili. En azından bence öyle. Şın muhabbetinde deryaya dalan ifadesiyle de yaşanan mutluluk ve şevke işaret ediliyor. Zira şın harfi bu anlamı içeriyor hurufilere göre. Aslında çok temel olan nokta hakkında da bir şeyler söylemek konuyu tamamlamak açısından önem arz ediyor belki ama sadece harfin temelinde noktanın bulunduğunu, dolayısıyla asıl olanın nokta olduğunu ve Hazreti Ali'nin ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı mealindeki sözünü hatırlatmakla yetineyim. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Az önceki anonsda belirttiğim üzere hurufilik, özgün bir teorik yapıya sahip olmakla birlikte başka akımları etkilemiş, onların içinde değişip dönüşmüş ve farklı yorumlara da kapı açmış. Dolayısıyla... Burada yaptığım yorumlar literal anlamda hurufiliğe dayanan yorumlardı. Elbette ki buradaki kimi dizeler farklı yorumlara da açık olabilir. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim istedim. Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Reviş isimli albümünden şimdi de bir Sıtkı Baba deyişi dinleyeceğiz. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Mehmet Evren Hacıoğlu'ndan dinliyoruz. Şu çarkı felekte, cinsi alemde. chor Dan ümer can saçar denanesi var. <Gülüyor> Mes turgur veçinde. Nurundan halk etmiş cenab Öz kendin ağamına buyurmuş halin Görmeyene hacet yeter mi? Sıtkı Dinlediğimiz sıtkı baba değişinde de birçok termih vardı. Onlar üzerine de konuşmaya kalkışırsam programın sınırları iyice muhlaşlaşacak. O sebeple bu mesele üzerinde durmayıp işaret etmekle yetineceğim. Sırada bir Niyazi Mısıri değişi var. Bu değişinin okunmayan sözlerini aktarmış. Niyazi Mısri hakkında da birkaç şey söylemiştim önceki yıllarda. Şimdi Onur Kocamaz'ın yorumuyla dinliyoruz. Bu Niyazi Mısri deişine çağırırım dost diğer adıyla Bakıp Cemali yare Bakıp cemal yara Zeme-i Dağırımam kabedir dostun yüzü. Çağır dost, kabedir dostum. şim dost dilinde Koklayarak gülün Kocamaz'dan bir deyiş daha paylaşacağım sizlerle. Bu deyişin farklı yörelerde varyantları mevcut. Ama biz şimdi Sivas Kangal'dan derlenen varyantı dinleyeceğiz. Veys Şahin Dededen alınan bir deyiş bu. Ve demin de ifade ettiğim üzere Onur Kocamaz'ın icrasından dinliyoruz. Bu sırrı gayri göz görmez. Diğer adıyla Be Hey Kardeş. Demedim. Bu sırrı gayrı göz görmez göremez gözünden kanlı yaş Yezid'den kaç be hey kardeş Kaçamazsın demedin Demedin Yezid'den kaç be hey kardeş Kaçamazsın demedim Erenler Ne hey, gidersin Halep Şam'a Gel uy oni ki imama Uyamazsın demedim mi? Demedim mi? Gel uy oni I demezsin demedim Aliye isullah derler yüzüne secde ederler taş yerine baş koyarlar koyamazsın demedim mi demedim mi taş yerine baş koyarlar koyamazsın demet Buhay <Gülüyor> bu susta eze Kudur Bu hafta son olarak Erdal Erzincan'dan bir deyiş dinleyeceğiz ve programın sonuna ayırdığımız bölümü es geçmiş olacağız. Ne yazık ki bunu hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Çok uzun konuştuğum için o kısmı kırpmak zorunda kaldım. Erdal Erzincan'dan dinleyeceğimiz bu deyiş bir Pirsutan Abdal deyişi. İsmi ise Gözün Açık ise Gelgir Katar'a.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 Haydar dost dost, kapıya varmadan dibe geçilmez. Kapıya varmadan dibe geçilmez, geçilmez çıd olmayınca müşkül seçilmez seçilmez çarşıya varmadan dükkan açılmaz açılmayız bedesten ararsın şarın değildir tabip dur canın dozu ay dardostu Thank <laughs> you. Hıddı tabi tabip dur Girebilirsen gül evidir, evidir Giremezsen sakın yerin değildir Tabip dur, canan dur Haydar dur, Bak şu erenlerden gelen davaya, bak şu erenlerden gelen davaya yardım ay, çakal karilemez şahına buna buna Sultanım ehidür çağır pirine, pirine. pirin ey, pirin ey Erip değildir Tabip dus, canan dus Haydar dus, dus değildi. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Renas Sait Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.